Kemali Ba Kemali seyre davet. Aşka ustata davet. Kendini bulmak adına. Kendini bilmek adına insanın arayışta olması adına. Güzel bir davet. İnsanın dünyada huzura, mutluluğa, aşka hakiki sevdaya, ahirette ise sonsuz saadete, ebedi rahatlığa ulaşmasını amaçlayan ve bu hedef doğrultusunda hayata yön veren sisteme din denir. Din, her insanın yaratılışından gelen yaratılışsal bir olgu, ve boşluktur. İnsan ne ile doldurmaya çalışırsa çalışsın, dinin zirveleştirdiği mutluluğa, kalbi mutmainlik ve şükûnete dinden başka bir sistemle kavuşamamıştır ve insanlık dinden başka bir sistemle bu boşluğu doldurmaya kavuşamayacak. Dünya tarihi bu sözlerimizi destekleyen yegane delil değil mi? Dünya tarihini objektif olarak araştıranlar, hiçbir görüş ve düşüncenin baskı ve etkisi altında kalmadan samimi olarak araştırma yapan her insan, sözümüzdeki tasdiki görecektir. Sevgili dostlar, Din deyince aklımıza birçok sistem gelebilir. Ama biz burada boşluk doldurmaktan bahsettik. Aşktan bahsettik. Bizim burada bahsettiğimiz din kelimesinin tanımı. Beşeri olmayan ve ilahi buyrukla dünyanın yaratılışıyla beraber en büyük dost Allah tarafından hediye edilen, Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp, sevgililer, sevgilisi, sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed ile kemal ve olgunluğa erişip tamamlanan ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam dinidir. Çünkü insan yaratılmış bir beşerdir. Yaratılmış bir beşer olduğundan, aciziyetlikler ve yetersizlikler taşıması mümkün ve kaçınılmaz. Ve bu acziyetlikleri taşıyan insanın kendi kendine hayalen tasarladığı inanç da eksiklikler olması da kaçınılmaz olacağından huzur ve mutluluk vermeyecek. Belki geçici zevkler tattıracaktır. Ancak ölüm öncesi dünyada, ölüm sonrasında da ahirette sonsuz kayba, sonsuz hüsrana sebep olacaktır. Kullarına kulum hitabının sıcaklığıyla sonsuz şefkat ve rahmetini sunan, sevgisini sunan ve sevgisi için, cenneti için yarattığını buyuran Allah Teala Celle Celaluhu. Kalplerin, ruhların ve yüreklerin ancak ve ancak, ancak ve ancak kendi hediyesi, insanlığa hediyesi ve lütfu olan İslam ile kendisini anmakla huzur ve mutluluğa ulaşacağını buyurarak açıklamıştır dostlar. <Q> Rahat Suresi 28. ayette Ey kullarım, ey sevgili kulcuklarım, ey tatlı kullarım, biliniz ki kalpler ancak beni Allah'ı anmakla huzur bulur. Yürekler boşluklarını ancak benimle doldururlar. Evet dostlar, kalbil mü'minü beytullah derken efendiler efendisi efendimiz bunu ifade buyurmuştu. Allah'ın rahmet ve tecellisi ve Doğu aşk imanının tecellisi kainatın kaldıramayacağı bir tecelliydi. O yüzden Allah insanın yüreğine, yüreğine sığdığını sevgisinin buyurdu. Dünya hayatını imtihan olarak yaratan Allah, imtihan olarak göndermesine rağmen imtihanın cevaplarını da verircesine, sayısızca peygamber göndermiş, insanları aşk medeniyeti İslam'a çağırtmak suretiyle onları sonsuz ve sınırsız aşk deryasına davet ettirmiştir. Anne babanın yavrusuna karşı merhametini vererek kendi merhametinin çağlayanını bizlere sunan ve kulum hitabının sıcaklığıyla bizleri bu imtihandan başarıyla sonsuz lütfuna gark etmek istediğini buyuran Allah azze ve celle cenneti lütfu ve sevgisiyle yarattığı kullarını koymak için yaratıp cehennemi ise sadece adalet yeri olarak var etmiştir. Allah bu adalet konusunda bizlere sunduğu bedeni teçhizatlarımızla hakikate koşmak imkanlarını bahşetmiştir. Öyleyse temiz kalp ve akıl sahibi olup bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyen her insan kendisine ücretsiz olarak sıhhat, afiyet ve en önemlisi hayat, hayat hediye eden Allah'ı bulacak onu tanıyacak objektif olarak kainat kitabını tefekkür nazarlarıyla keşfedip Allah'a kölelikle hakiki hürriyetin tadına varma yoluna girecektir. Allah'a kölelikle hakiki hürriyetin tadına varma yoluna. Objektif bir araştırmayla kendine gelen ve kendini bulan kişinin yapacağı ilk şey tövbe olacaktır. Kendisine şefkat ve sonsuz merhametiyle yaklaşan ve kendisine can damarından da yakın olduğunu belirterek yalnızlığını gideren Allah'a sıcak kalbi arzu ve duygularla bağlanılışın ve sanki hayata yeniden gelişin sistematik ifadesi olan tövbeyle kendini bulacak ve kendine gelecektir kişi. Tövbe nuru kalbin derinliklerine nüfuz edip insanın bütün hücreleri aşkla susuzluğu yaşayınca iman kapısını açıp içine dalacaktır. Ve iman kapısı insanı huslatına yani ibadetlerine yönlendirecektir. İbadetlerle de aşk yaşanınca, hayat ibadetlerle dirilince, ahlak dediğimiz olgu tüm rahmetiyle kuşatacak insanın tüm hayatını ve sirayet edecek hayatından tüm kainata. Sevgili dinleyiciler, Rahmet zincirleriyle birbirine bağlı olup birbirini tamamlayan bu olgular insanı şu kelimenin ekseni etrafına alacak ve o kelimenin aşk deryasına dalan insan o deryadan çıkmamak için nefsiyle ve diğer şer kaynaklarıyla mücadele edecektir. O kelime La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. İşte bu kelimede, işte bu cümlede dirilişi ve yeniden hayata gelişi yaşayan insan, bu cümlenin içindeki yaratıcı Allah'a ve o yaratıcının Sevgilim dediği ve sevgisinin yegane kapısı olduğunu buyurduğu ve gönderdiği son uyarı ve kurtuluş kitabını hayatıyla biricik tefsir olduğunu buyurduğu elçisi, Hazreti Muhammed'e sevda ile gönül iklimine, aşk atmosferine dalacak ve kulluk sanatını dünya aranasında en harikulade haliyle, en fevkalade haliyle sergileyen aşk elçisi peygamberinin hayatının kalabıyla vuslata, yolculuğa koşacaktır. Müzik ve özlemle kavrulacaktır yüreği. Artık sevgilisi, dostu, arkadaşı, bir tanecik rehberi olan Nezir ve Beşir, derece ve müjdeleyici peygamberinin Kur'an tefsiri olan hayatının ve tatlı sözlerinin ardına düşüp Nahl Suresinin 97. ayeti gibi ayetlerde buyurulan ilahi müjdelerle dünyada cennet hayatı yaşayıp ahirette de ebedi saadete ermeye koşacaktır. Erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile ahirette de sunarız. Nahl 97 Neden sonra? Bu özlem ve insanı nereye gideyim sorusuyla baş başa bırakacak ve cevabını Zariyat Suresi'nin, 50. ayeti gibi ayetlerde de bulacak. Fefirru ilallah. O halde Allah'a koşun, O'na firar edin, O'na kaçın. Ve İbrahim'i davetle aşkın merkezine, harameyine çekim yaşar gönül sonra. Ve hac veya umre seçeneğinden birini seçer, ve koşar Vuslat'a doğru. Aşk medeniyeti, dini İslam'ın doğduğu, yayıldığı yerleri tefekkür nazarlarıyla müşahade etmek, ibadetlerin merkezinde, Kabe'de, aşkın zirvesine ulaşmak ve sonra Medine'de sevgilisinin kabrini ziyaret etmekle, şefaatini ümit etmekle karar verir. İnancın piratiye yansımaları olan ibadetler, hem bireyi hem de toplumu psikolojik ve sosyolojik olarak huzura kavuşturmayı hedeflemektedir dostlar. Bu, ibadet boyutuyla Allah kul ilişkisini güçlendirirken, hikmet boyutuyla da ruh sağlığı ve sosyal dayanışmayı beslemekte. Bedenle yapılan namaz ve oruç ibadetinde nefis terbiyesi ağır basarken, Mal varlığıyla yapılan zekat, sadaka ve kurban ibadetlerinde dayanışma ruhu öne geçmekte. Hem bedenle hem de mal ile yapılan hac ibadeti ve umrede bu özelliklerin hepsini bünyesinde topluyor ve bambaşka bir amel olduğunu bizlere sunuyor. Biz de bu gece gelin beraberce bir umreye gidelim istedik. İslam tarihini, İslam'ı yayıldığı, vahyin insanoğluyla buluştuğu topraklara bir ziyaret yapalım dedik. Bu anda şu demde. Haydi o zaman çıkalım yola. Vaktimizi kararlaştırdık, niyetimizi belirledik. Şimdi yolculuğumuz var harameyine. Canlı beklediğiniz gün geldi Artık bir Kabe olcusu olarak Yollara düşecek Rabbinizin beytine Beytullah'a doğru Yola koyulacaksınız Önce evden çıkmadan önce Allah rızası için iki kat tahiyyatü'l-menzil namazı kılıyor Sonra Peşinden Rabbimize hamd, sena, sonunda Efendiler efendise, Efendimiz'e salavat okuduktan sonra tavsiye edilen duaları okuyor ve çıkıyoruz evimizden. Rabbi edihilne mudukhala sıdkın ve ehricni mudukhraca sıdkın derken size selametle kapılar açan Rabbinizi, o kapılar açan, rahmet saçan, lütfunu sunan Rabbinizi Kalbinizde yakınlığını hissederek ayrılıyorsunuz evinizden. Ve havaalanına geliyorsunuz. Sizleri havaalanında yolcu etmeye gelen yakınlarınızla, dost ve ahbaplarınızla derin duygular içinde son konuşmalarınızı yapıyor ve hepsine Allah'a emanet olun diyorsunuz alanına geldiğinizde büyük bir kalabalık, büyük bir hareketlilikle karşılaşıyorsunuz. Bütün bu kalabalık ve kargaşalık içinde vize işleri, bilet işleri, valizler derken önce Medine'ye değil de Mekke'ye gidecekseniz mikat yerini havada geçemeyeceğinizden umre için ihrama girmeniz gerekiyor. Uçakta ihrama girmek zor olabileceğinden, siz evinizde ya da uçağa binmeden önce umureciler için ayrılan özel bölümlerde ihrama girme hazırlığı yapıyorsunuz. Gerçi yola çıkmadan önce gereklik bedeni temizlikleri yapmıştınız. Ruhunuz da hazırdı. Gusletmiş, güzel kokular sürünmüş, hazırlığınızı bitirmiştiniz. Burada sadece bir abdest tazılıyor, Rida ve Izar isimli iki parça olan ihramınızı koltuğunuzun altına alarak özel bölümünüze gidiyorsunuz. Evet, ihrama gireceksiniz. Nedir o iki parça örtü? Nedir o iki parça havlu? Nedir ihrama girmek? İhramın en kısa ve en doğru tarif kefendidir sevgili dinleyiciler. Dikişsiz ihram, dikişsiz bir kefen gibidir. İhrama girmek, ölmeden önce ölmek, ölmeden önce kefenlenmek gibidir. Bu neden nedir ki mikat yeri, Rablerine doğru yolculuğa çıkan insanların, kendilerini dünyadan arındırdıkları, dünyevi giysilerden, dünyevi sembollerden, dünyevileşmekten uzaklaştıkları, kendi kendilerini kefenledikleri, kendi kendilerine kefen giydikleri yerdir. Ne kadar zengin veya ne kadar fakir olursanız olun, zenginlerin pahalı, fakirlerin yamalı elbiselerini çıkararak aynı ihramı giydikleri, aynı ihram ile Rablerine yöneldikleri bir yerdir mikat yeri. Mikat yerine kadar kaliteli elbiselerle, etiketli kıyafetlerle, Yıldızı bol üniformalarla gelenlerin Mikat yerlerinde böylesi kıyafetlerle geçebilmesi mümkün değildir Öyleyse soyunacaksınız Zenginliğin işareti olan giysilerden Makamınızın işareti olan kıyafetlerden Rütbenizin işareti olan apoletlerden uzaklaşacaksınız Soyunacaksınız Rızasına yöneldiğiniz, aşkı deryasına dalmak için can atmış olduğunuz ve beytine doğru yürümekte olduğunuz Rabbiniz, Mevlanız, sizin üstünüzdeki kıyafetlere nasıl ki önem vermiyor, sizleri üzerinizdeki elbiselere göre nasıl tanımlamıyorsa, sizler de böylesi dünyevi kıyafetlere önem vermiyor... ...kendinizi ve başkalarını bu kıyafetlere göre değerlendiremiyorsunuz. Soyunacaksınız. Çıkaracaksınız üzerinizdeki bütün elbiseleri... ...ve hepiniz aynı ihrama ve hepiniz aynı kefene girerek... ...Rabbinizin rızasına, rahmet çağlayanına... ...sonsuz aşk deryasına doğru dalmak için yürüyeceksiniz. Ben yokum sadece o var demek için... Ondan başka hiçbir şey yok demek için, La mevcude illallah demek için, ilahi ente meksudi ve rıdâke mat'lûbi demek için, Seni seviyorum Allah'ım, Sana aşığım Allah'ım demek için. Artık kıyafetlere bağlı bir üstünlük yok. Hepiniz iki parça ihram içindesiniz. Artık tek ayrıcalık, Amellerde, ihlasta, takvada, aşkta. Kim daha çok aşıksa o üstün. Artık surette kalan bir üstünlük yok. Artık üstünlük sadece takvada, imanda, amelde, aşkta. İhrama girmek için özel bölümlere doğru giderken hep bunları düşünüyor, hep bunları anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü bütün bunları bilerek, bunları anlayarak, bunları hissederek, bunları yaşayarak ihrama girmek istiyorsunuz. İhramın hakikatine vakıf olup ermek için, mesajını alabilmek için sorguluyorsunuz yaptığınız her fiiliyatı. Sonra ihrama girmekte olan diğer umrecilere bakıyorsunuz. Sanki pazar yerindesiniz. Kimisi yeni elbise giyiyormuş gibi heyecanlı. Kimisi bir bayrama hazırlanıyormuş gibi neşeli. Kimisi sanki başkasını kefenliyormuş gibi gafil. Kimisi endişeli, kimisi hüzünlü, kimisi derin tefekkürler içinde, derin duygular içinde. Kimisi ruhundan gelen ihlasın, aşkın şevkinden tir tir tir titriyor. Aşk insanı titretir mi? Aşık olanların hayatına, yani insanla aşk kelimesini hayatlarıyla gösteren peygamberlerin hayatlarına bakmakla bunu görürüz ancak. Artık ihrama gireceksiniz. Daha önce temizleyip kuslettiğiniz için başka bir şeyle vakit kaybetmeden çıkarıyorsunuz üstünüzdeki bütün elbiselerinizi. Öldüğünüz zaman başkalarının, öldüğünüz zaman yakınlarınızın yapacağı bu işleri kendi kendinize yapıyorsunuz. Yaparken garip bir hayrettesiniz. Şaşkınlıktasınız. Çünkü kendi kendinizi kefenliyorsunuz. Öldüğünüz zaman, Mevla'ya döndürüleceğiniz zaman, sizleri kefene sararlarken ne hissedersiniz? Sizce ne hissedeceksiniz? İşte ihrama girerken aynı duyguları yaşıyorsunuz. Bu Mevlamıza dönüş, bu Ona dönüş, bu En Yüce Rab'be yöneliş diyorsunuz kendi kendinize. İhrama girerken yaşadığınız bu duygular içinde öylesine derinleşiyorsunuz ki iki rekat ihram namazını kılmaya giderken tefekküre daldığınız bu demleri etkisini yaşıyorsunuz. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım diyorsunuz. Bu kadar nimetleri lütfeyledin. Bu kadar lütuflar ihsanlarda bulundun. En önemlisi, Kalbimi sana yönelmeme, Kalbimi sana yöneltmeme, Yüreğimi sana açmama sebepler lütfettin, Sana hamdolsun. Haykırıyorum şimdi nefsime, Beni isyanlara sürükleyen, Bana vesveseler veren şeytana, Ve her türlü şer odağına, Ve her türlü şer kaynağına, ve tüm kainata haykırıyorum Allah'ım diyorsunuz. Haykırıyorum. Seni, seni seviyorum Allah'ım. Seni, seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım. Bambaşka bir yönelişle, bambaşka bir yönelişle yöneliyorum sana Allah'ım. Sonra ihrama niyetleniyorsunuz. İki rekat ihram namazını kılıyorsunuz. Umreye niyetleniyorsunuz. Allahümme inni uridul umrete hali ve tegabbelha binni diyorsunuz. Allah'ım umre yapmak istiyorum. Sana yönelmek, sana yakınlığımı zirveleştirmek için. Bunu bana kolaylaştır Benden kabul buyur diyorsunuz. Ve sonra, ve sonra kalbinizle niyet edip, dilinizle de telaffuz ettikten sonra telbiye getiriyorsunuz. Aşkınızı dilinizle tüm kainata haykırıyorsunuz. LEBBEYK ALLAHIMME LEBBEYK Buyur Allah'ım buyur. LEBBEYKE LÂ SHERİKE LEKE LEBBEYK Senin eşin ve ortağın yok Allah'ım buyur. İNNEL HAMDE HAMD Övgü, sena, şükür, teşekkür, asla sayamayacağım, saymakla bitiremeyeceğim her nimetin için sanadır Allah'ım. Ve ni'mete, nimet senindir Allah'ım. Leke vel mulk, mülk, her şey senindir Allah'ım. La şerikelek, senin işin, benzerin ve ortağın yok. Bütün bir umre boyunca sık sık tekrarlayacağınız bu telbiyeyi hem lafzen hem de anlam olarak öğrenmelisiniz. Öğrenmelisiniz ki ne söylediğinizin, hangi gerçeklere iman ettiğinizin farkına varabilesiniz. Bu tekmili verip bu telbiyeyi getirdikten sonra Hz. İbrahim'in davetini Allah'ın size duyurmuş olduğu davetini Hac Suresi 26-27. ayetlerde buyurulan o daveti düşünüyorsunuz. Güzeller güzeli güzel Mevlamız Hz. İbrahim'e duyur buyurmakta. Bizler Hz. İbrahim'i görmedik ama kullarından hakkıyla haberdar olan ve kullarını haktan haberdar eden Rabbimiz biz Müslümanlara bu kutlu daveti duyurdu. İşte bu ilahi daveti duyan Bu yüce davete muhatap olmakla şereflenen bizlerden Ortak bir ses ve ortak bir haykırış yükselmektedir arşa Yükselmektedir tüm kainata Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Buyur Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım buyur Davetini duydum, iman ettim ''Davetini duydum, teslim oldum, davetini duydum, icabet ettim, davetini duydum, aşk ile yollara düştüm.'' Buyur, buyur Allah'ım buyur. ''Senin eşin ve ortağın yoktur buyur. Her şeyi yoktan var edip yaratan ve yaşatan ancak sensin. Sen birsin, sen teksin.'' Her şey sana muhtaç. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin buyur. Hüküm sana aittir. Tek ilah sensin. Yalnız sensin. Yalnız sen. Ve ben sadece sana yöneldim. Buyur Allah'ım buyur. Hamd, Övgü, teşekkür senindir. Yalnız sana şükrediyor, yalnız sana hamd ediyorum. Nimet senindir, mülk senindir. Senden istiyorum, senin eşin ve ortağın yoktur. Tekrar tekrar söylüyor, tüm kainatı haykırıyorum. İlahım, sevgilim, dostum, her şeyim sensin. Rabbim yalnız sensin. Mevlam. Yalnız sensin. Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk. Buyur Allah'ım. Buyur. <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Umre için ihrama girdikten, niyet edip telbiye getirdikten sonra, bütün ihram yasakları başlamış durumda oluyor bizim için. Bu sembolik ibadetler, ömrümüz boyunca hayatımıza mesajlarıyla hükmetsin içindir aslında. Peki nedir bu yasaklar? Yazar fıkıh kitaplarımızda, menasik bölümlerinde, hiçbir canlıyı İncitmemek, hiçbir canlıyı öldürmemek, hiçbir insanı sözlerinizle bile rahatsız etmemek. Ne sözlerinizle, ne bakışınızla, ne oturuş ve kalkışınızla. İhram yasakları başlar. Niyet ve telbiye anından itibaren başlar, ihramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı kimsenin ihram yasaklarına uyuması vaciptir. Yasakları ihlal edenlere yasağın durumuna ve biçimine göre cezalar görülür. Bu cezalar kurban kesmesidir ya da sadaka dağıtmasıdır. Evet, İslam insanları terbiye ederken, insanları insan ederken cezalarını bile başka insanları rahatlatmak için kullanır. Bakabilene görmek için bakabilene duymak için işitene akletmek için düşünene düşünene bu arada düşünene efela ta'bilun efela ya'kılun akletmezler mi akletmiyor musunuz düşünmüyor musunuz tefekkür etmez misiniz yetefekkerun düşünmez misiniz Tefek üretmez misiniz? Din akılla çelişir mi? Allah zaten hep akılla kainat kitabını araştırmayı emrederken ilk emri oku olan bir medeniyette ''Hel yestevil lezîne ya'lemûne vellezîne ya buyuran, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuran bir ilahi mesajın muhataplarına bu sözler sorulur mu? Ama dediğimiz gibi aşk yüreğe açık olanlarıdır. Efendimiz iki Ömer için dua etti de niye bu cehilleyle Hazreti Ömer iman etti? Çünkü Hazreti Ömer arıyordu, yüreğini açmaya çalışıyordu. Yüreğe açık olanlar Ömerken elbet bir gün Hazreti Ömer olurlar. İhram yasaklarını da hatırladıktan sonra lafzıyla ve manasıyla iliklerinize işleyen telbiyeyi getire getire uçağa biniyorsunuz. Uçağa biner binmez sevgili efendimizin bir tanecik rehberimizin tavsiye buyurduğu vasıtaya binerken okunması tavsiye edilen duayla sevgililer sevgilisi en büyük dost, en büyük sevgili Allah'a tatlı tatlı sözcüklerle, Onunla konuşa konuşa uçağa biniyorsunuz. mearaha ve mursaha. İnne Rabbi la Gafurul Rahim. Subhanallah di sehkar elene. Hatta buna kulla ile mukrin diyor. Devam ediyorsunuz. Allah'ım senin adına. Artık öyle bir aşk ile diyorsunuz ki Rabbinize, otururken onun adıyla, kalkarken onun adıyla, nasıl ki Mecnun her anında Leyla'sını anmışsa, Ferhat Epşir'in demişse, bu beşer aşktır, ilahi aşkla kıyaslanmaz ya. Nasıl ki, nasıl ki, nasıl ki Zekeriyalar, nasıl ki Davutlar, Musalar, İsa'lar, her anlarında, aşkı yaşadıkları her demlerinde ve onları takip eden erler aşk erleri nasıl ki her anlarında sevgililerini haykırmışlarsa sizde artık aynı mesajı sorguluyor ve hep aynı şeyi anıyorsunuz Allah'ım Allah'ım seni seviyorum Allah'ım kendisine yönelip kendisine adım atma imkanlarını bana lütfeden Allah'ım sana hamdolsun hep peygamberinin aracılığıyla gel dedin kapım açık Kullarım, araştırın ve koşun dedin. Cennetine, rahmetine davet ettin. Ve benim gönlümü açmama, güneş çıkınca karanlıkta kalanların durumuna düşmemeyi bana lütfettin. Kainat kitabına tefekkür nazarlarıyla bakmayı lütfettin. Seni seviyorum Allah'ım diyor ve ayrılıyorsunuz Mekke'den. Selam olsun Mekki'yi, Mekki'yi, Kabe'yi hayatlarıyla yaşayan ve umrelerini yapıp memleketlerine döndüklerinde ne getirdin, ne getirdin diye hediye bekleyenlere Allah ve Resulü'nün mesajını getirdim diye bilenlere umreden geldikten sonra sizden Kabe kokusunu değil sizin Kabe olup Kabe gibi geldiğinizi görenlerin görüşünü yapabilenlere Mekke'den Allah Resulü'nün hicreti gibi nefs-i Mekke'sinden ayrılıp gönül Medine'sine hicret edebilenlere, Medine'ye hicreti aşk ile yapabilenlere. Hoş geldin hayatıma, hoş geldin hayatıma, Kur'an'ın mesajıyla ya Resulallah diyebilenlere. Evet dostlar. Bu haftaki afletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı burada bitirirken bizlere özelefem.net sitemizden ulaşabileceğiniz gibi atlanseans.com web sitemden de yapmış olduğum bütün radyo sohbetlerine, kitaplarıma ve sayır diğer çalışmalarımıza ulaşabilir ve mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek ve namazınızın ardından duanızı alabilmek kavuşabileceğimiz en büyük şereftir. Sizleri seviyoruz. Tüm ümmet için duaya Allah'a emanet olunuz efendim.